Dünyayı hayat sahipleriyle bu derece şenlendiren Allah, elbette semayı da melaikelerle şenlendirecektir. Dünyamızın bu kadar küçüklüğü ile beraber, bu kadar çok hayat sahibine mesken olması, toprağında, denizinde ve her yerinde bir karış yerin dahi, hayat sahibi mahluklardan boş kalmaması ispat eder ki, semavatın yıldızları dahi boş değildir. O yıldızlar da dünya gibi hayat sahipleriyle şenlendirilmiş, oradaki şartlara uygun mahluklar ve sakinler ile doldurulmuştur. Bu delili şu misal ile daha iyi anlayabiliriz. Biri Bedevi, diğeri Medeni, iki adam, arkadaş olup İstanbul gibi haşmetli bir şehre geliyorlar. O büyük ve muhteşem şehri gezerken, uzak bir köşesinde, pis, perişan, küçük bir haneye, bir fabrikaya rast geliyorlar. Görüyorlar ki o hane, amele, ...sefil ve miskin adamlarla doludur. Ve o hanenin her tarafı, ...hayat sahipleri ve ruh sahipleriyle şenlendirilmiştir. Fakat, onların yiyecekleri, ...birbirinden farklıdır. Ve kendilerine mahsus hayat şartları vardır. Bir kısmı sadece bitki yemekte, ...bir kısmı balık yemekte ve diğer bir kısmı da, Başka bir şey yemektedir. O iki adam bu hali görüyorlar. Ve sonra bakıyorlar ki, uzakta binlerce süslü saraylar ve yüksek köşkler var. O iki adam uzaklık sebebiyle veyahut göz zayıflığı sebebiyle veya o saraydakilerin gizlenmesi sebebiyle o sarayın sakinlerini, o saraylarda göremiyorlar. Ayrıca şu küçük hanedeki hayat şartları da o saraylarda bulunmuyor. Şimdi o iki kişiden bedevi olan adam bu sebeplere binaen yani görünmediklerinden ve buradaki hayat şartları orada bulunmadığından dolayı o saraylar ve köşkler boştur. İçinde hayat sahibi yoktur. Der ve vahşetin en ahmakça hezeyanını yapar. İkinci adam ise der ki, Ey bedbaht! Şu küçük haneyi görüyorsun ki, hayat sahipleriyle doldurulmuş. Her karışından hayat fışkırıyor. Ve biri var ki, bunları her vakit tazelendiriyor. Her gün bir kafileyi alıp, Yerine başka bir kafileyi gönderiyor. Bunları hikmetle idare ediyor. Bak, bu hane etrafında boş bir yer yoktur. Her yer hayat sahipleriyle şenlendirilmiştir. Acaba hiç mümkün müdür ki, şu uzakta bize görünen, şu muntazam şehrin, şu hikmetli tezyinatın ve şu sanatlı sarayların, kendilerine münasip âli sakinleri bulunmasın ve o saraylar boş bırakılsın. Elbette o saraylar tamamen doludur ve orada yaşayanlara göre başka hayat şartları vardır. Evet, ot yerine belki börek yerler, balık yerine baklava yiyebilirler. Uzaklık sebebiyle hut. Gözümüzün kabiliyetsizliği sebebiyle onları göremememiz veya onların gizlenmesi ve bize görünmemesi onların olmamalarına hiçbir cihette delil olamaz. Zira görmemek olmamaya delil değildir. Nice gözümüzün görmediği mahluklar, eşyalar ve hadiseler vardır ki onların varlığından şüphe edilir.